Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. <Gülüyor> Hazırlayan Mustafa Ulgar Özeski. Günaydın, bugün size vereceğimiz kampanya haberlerini Twitter'da en çok paylaşılan imza kampanyalarından derledik. Bakalım Twitter dünyasında neler dönüyor? Suriye'de esir düşen muhabir Bünyamin Aygün'ün serbest bırakılması için başlatılan imza kampanyasında toplanan imzalar 25.000'i aştı. Kampanya sosyal medyada hızla yayılmaya devam ediyor ve Demet Evgar, Pelin Batu gibi tanınmış kişilerin de desteğini alarak geniş kitlelere ulaştı. Gazeteci Hilmi Hacaloğlu tarafından Birleşmiş Milletler'e ve Dışişleri Bakanlığı'na yönelik başlatılan imza kampanyasının metnini yeniden paylaşalım sizlerle ve hatırlayalım bakalım. Milliyet gazetesi foto muhabiri Bünyamin Aygün 27 Kasım günü Suriye'deki görevi başındayken kaçırıldı. Bölgeden gelen bilgiler gazeteci arkadaşımızın El-Kaide bağlantılı unsurlar tarafından kaçırıldığını gösteriyor. Türkiye'nin iç gündeminde yaşananlar maalesef kamuoyunun ilgisinin Bünyamin Aygün üzerinde toplanmasını şu anda engelliyor. Ancak Bünyamin Aygün'ün 37 gündür Suriye'de tutsak olduğu gerçeğini bu değiştirmiyor. Gazeteciler dünyanın her yerinde toplumu bilgilendirmek için kamu görevi yapmaktadır. Bünyamin Aygün de Suriye'de bu görevi ifa etmiştir. Başına gelenler sonrasında kamunun da kendini bilgilendirmek için savaş bölgesine giden Aygün'ü yalnız bırakmaması gerekir. Keza Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı bir an önce devreye girerek serbest bırakılmasının sağlaması gerekir. Bu süreçte sonuç alınması için elbette yalnız hükümetin ya da toplumun çaba sarf etmesi yeterli olmayacaktır. Gazeteciler de gazetecilik örgütleriyle birlikte sokağa çıkmalı ve meslektaşları Bünyamin Aygün'ün serbest bırakılması için yüksek sesle dünyaya çağrıda bulunmalılar. Bünyamin Aygün'ün serbest bırakılması basın özgürlüğü açısından da önemli bir adım olacaktır. Evet Hilmi böyle dile getiriyor talebini. Bakalım önümüzdeki günler 2014'ün ilk günleri Bünyamin Aygün'ü evine geri getirecek mi? Kampanya hakkında detaylı bilgi için change.org taksim adresini ziyaret edebilirsiniz. Evet tekrar ediyorum change.org Taksim Bünyamin Aygün. Sırada bir süredir sessiz kalan ama birden yeniden Twitter'da çokça paylaşılmaya başlanan bir kampanya var. İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde Hayvan Kan Bankası'nın yeniden açılmasını talep eden kampanya hızla destek almaya başladı. İşte kampanya sahibi Aydan Üst Kanat'ın dilinden kampanya ve talebi. Köpeğimi İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürdüğüm gün rastladım ona. Minicik avuç içi kadar bir teriyar. Uslu, yorgun ve üzgün boncuk gözlerle sahibinin kucağından etrafa bakıyor. Yanlarından geçtik. Doktorumuzu gördük ve geri dönerken aynı yerde duruyordu. Kucağında bu boncuk teriyeri tutan beyefendinin yüzü bembeyaz, gözleri dolu doluydu. Yardım edebileceğim bir şey var mı diye sordum ve hikayeyi o zaman öğrendim. Minik teriyerin kitlesi varmış, acilen ameliyat edilmesi gerekiyormuş, aksi halde hayatı tehlikedeymiş. Ama gel gelelim bu ameliyatı olabilmesi için gereken kan değerlerine sahip değilmiş. Hayatta kalabilmesi için hem ameliyat öncesinde hem de sonrasında mutlaka kan nakli yapılması gerekiyormuş. Bu hemen her gün yaşanan, sonundaki acı tablo başından belli olan kan arayışlarından sadece biri. Fakültede hayvan kan bankası olduğu halde şu anda çalışmıyor. Halbuki fakültede zaten var olan kan bankası hizmet veriyor olsa pek çok hayvan ölmekten kurtulabilir. O gün o oteliyerin sahibiyle konuştuktan sonra konuyu araştırdığımda kan bankasını kuran kişinin fakülteden ayrıldığını öğrendim. Kan bankasının başına yeni biri getirilmemiş ve kan bankası onlarca hayvana can verebilecekken öylece kendi haline bırakılmış. Böyle bir imkan varken göz göre göre. Hayvanların canından olması kabul edilebilir bir şey değil. Yapılması gereken çok basit bir şey. Hazırda bekleyen sistemin yeniden işlemesini sağlamak ve hayvanlara can vermek. Türkiye'nin en büyük hayvan hastanelerinden biri olan bu İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hastanesi'nde var olan bir kan bankası kullanılmadığı için hayvanların ölüp gitmesi ameliyat masasında kalmasını aklım almıyor. Fakülteler, özel kliniklerin yapamadığı ameliyatları yapmaya yetkin ileri teşhis ve tedavi merkezleridir. Özel kliniklerde çaresi bulunamayan hastalıklarda fakülteye gidip her türlü imkan varken kan bulunamadığı için tedavi edilememek hayvanların yaşam hakkının elinden alınmasından başka bir şey değil. İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nin kan bankası bir an önce hayata geçirmeli. Bunu talep ediyorum. Bana destek vererek hep beraber sessiz dostlarımızın haklarını aramalıyız. Bu bizim hayvanlara karşı görevimiz diyor kampanyayı başlatan kişi. Ve sırada Engelsiz Erişim Derneği'nin bir imza kampanyası var. Garanti Bankası'ndan sesli ATM isteyerek başlattıkları kampanya başarıya ulaştıktan sonra Ziraat Bankası'na aynı taleple yönelmişlerdi. Şöyle diyorlardı görmüyoruz. Fakat biz de sizler gibi her gün günlük hayatın bir parçası olan pek çok işimizi hallediyoruz. Banka işlemleri ve bankamatiklerden para çekmek de bunlardan sadece biri. Ancak belki de en çok yalnız başımıza yapabilmemiz gereken en kişisel durumlardan biri de aynı zamanda. Bizler Engelsiz Erişim Derneği üyeleri olarak görme engellerin sosyal hayattaki küçük düzenlemelerle engellenmişliklerinden kurtulduklarında yaşantılarını herkes kadar engelsiz sürdürebileceklerini vurguluyor ve bu alanda çalışmalar yapıyoruz. Şimdi ise hep beraber engelsiz ATM'ler için yola çıktık diyerek amacını dile getiriyor dernek. Kurucu ve üyelerinin çoğunluğu görme engellerden oluşan bir yapı olarak engelli bireylerin en az engelli olmayan bireyler kadar eşit ve özgür bir yaşam hakkı olduğu gerçeğinden hareketle sizleri sesli ve erişilebilir ATM'lerin yaygınlaştırılması kampanya dizimize destek vermeye çağırıyoruz diyorlar. Şimdi sıra Ziraat Bankası'nda. Bazen ayrıntıymış gibi gözüken küçük değişimlerin engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran ve zorlaştıran sonuçları oluyor. Bizler Engelsiz Erişim Derneği üyeleri olarak sizleri temel hak ve özgürlüklerden olan Erişim hakkı çerçevesinde Ziraat Bankası'nın görme engelleri için sesli ATM'ler kurması talebimiz için imza vermeye davet ediyoruz. Ülkemizde de Yapı Kredi Bankası, İş Bankası, Halk Bankası ve son olarak da Garanti Bankası gibi bazı bankalar bu tip ATM'leri yaygınlaştırmaya başladılar. Maalesef Türkiye'nin her yerinde en çok ATM'si bulunan ve böyle konularda öncü olması gereken bir devlet bankası olan Ziraat Bankası henüz bu konuda bir adım atmış değil. ATM'lerde lütfen kartınızı takınız, lütfen kartınızı alınız gibi anonslar sesli ATM anlamına gelmiyor. Sesli ATM bir kulaklık aparatı yardımıyla devreye giren, ATM ekran okuyucusunun yapacağınız tüm işlemleri size adım adım yönlendirmesi demek. Bu sistemi kurmak diğer banka örneklerinden de anlaşılacağı üzere mümkün ve ciddi maliyetlerde getirmiyor. Öte yandan birçok görme engelli, burs ve kredi işlemleri nedeniyle Ziraat Bankası'nı kullanmak durumunda. Ve maalesef erişilebilir biçimde para çekme olanakları bulunmuyor. O nedenle büyük bir devlet bankası olarak Ziraat Bankası'nın bir an önce harekete geçerek hem erişilebilirlik yönünden hem de üstüne düşen görevi yerine getirmesini hem de diğer bankalara örnek olmasını bekliyoruz. Garanti Bankası sürecini birlikte başardık. Haydi şimdi Ziraat Bankası kampanyamıza katılarak daha fazla sesli ATM yönündeki çabalarımızın gerçeğe dönüşmesine yardımcı ol diyerek destekçilerine sesleniyor dernek ve change.org'da kampanyalar bütün hızıyla devam ediyor. Sizin de kampanyalarınızı programımıza taşımayı dört gözde bekliyoruz. Esen kalın. Hemen şimdi gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler.